Hailin hurma bahçeleri uzanıyor önümüzde. Yıkık bir gözetleme kulesinin önünde mola veriyoruz. Şehre girmeden önce kendimize şöyle bir çeki düzen vereceğiz. Çünkü kişisel planda estetik endişelere kayıtsız kalmayan Arap geleneği, bir şehre giren yolcudan tıpkı devesine atlayıp da yola çıktığı günkü kadar çekici, terü taze ve temiz olmasını ister. Ve biz de işte bu geleneğe uyarak, su tulumlarımızda kalan suyla yüzümüzü yıkıyor, Uzayan sakallarımızı kırpıp düzeltiyor, eğer heybelerinden bembeyaz entarilerimizi çıkarıyoruz. Haftalarca süren yolculuk sırasında çöl tozuyla ağırlaşan abayilerimizi silkip fırçalıyor, eğer heybelerinin rengarenk püsküllerini düzeltiyor ve develeri en şık takımlarla donatıyoruz. Şimdi artık Hail'de boy göstermeye hazırız. Hail, sözgelimi Bağdat ya da Medine'den daha Arapsı bir şehir. Arap olmayan hiçbir unsura rastlayamazsınız. Yeni sağılmış bir kova süt gibi saf ve katıksız. Çarşısında yabancı kıyafetlere yer yoktur. Yalnız o geniş Arap abayeleri, küfiyeler ve igaller. Sokakları, Orta Doğu'da diğer herhangi bir şehrin sokaklarından her zaman daha temizdir. Hatta Doğu için alışılmadık sayılan temizliğiyle ünsalmış Necid yöresinin başka herhangi bir şehrinden daha temiz. Bu yöredeki genel düzen ve temizlik, yöre halkının her zaman özgür ve serbest ruhlu olması ve böylece kendinde doğulu, öteki halklardan daha büyük bir öz saygı yaşatıyor olmasıyla açıklanabilir herhalde. Kalıplanmış kerpiç elemanlarla yatay tabakalar halinde inşa edilen evler, sürekli bir bakımın izlerini taşıyor. Bu genel bakımlılığın, tertip ve düzenin bir tek istisnası var. İbni Suud'la, i̇bn Reşit hanedanı arasında çıkan ve 1921 yılında şehrin İbn-i Suud tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlanan savaşta yıkılıp viraneye dönen şehir surları. Tas tencere çeviren bakırcıların çekiç vuruşları, barangozların testere sesleri, kunduracıların sandal ökçülerine inip kalkan taktukları, yakıt varilleriyle, tereyağı tulumlarıyla yüklü develer, burunlarıyla havayı kokluya kokluya, kalabalıkta yol açıyorlar kendilerine. Ve daha başka yükler altında, başka develer ve bedevilerin satmak için, çekip getirdikleri develer ve, kükreyişleriyle çarşıyı sarsan ve küçük bir denizin, küçük dalgaları gibi ine çıka gezinen develer. Usta ellerin, bilen ellerin, İnce parmakların dokunup der biçtiği, Cicili bicili eğer heybeleri, El hasa işi eğer heybeleri. Pazarda bir aşağı bir yukarı dolaşıp duran, Tiz, kalın ve boğuk, Kulağın dikkat kesileceği her perdede bağırıp çağıran, Ve akla hayale gelebilecek her türlü şeyi satışa arz eden mezatçılar, Tellallar, bir Arap çarşısının değişmeyen figürleri. Şurada burada ağaç tüneklerinde zıplayıp duran, İnce deri sicimlerle bağlı av kuşları, Şahinler, Sungurlar, Doğanlar, Parlak, uzun ayaklarını uzatıp, Güneşin altında tembel tembel yatan, Bal rengi saluki tazıları, Eskimiş abayeler içinde ince, Sırım gibi bedeviler, Emir'in iyi giyimli hizmetçileri, Muhafızları, Hepsi de taşralı, Güney'in çöllerinden, Ve Bağdatlı, Basralı, kuvvetli tacirler ve haylin yerli tüccarları, haylin yerli insanları. Haylin yerlileri, yani erkekleri, çünkü yüzleri de dahil, her taraflarını örten siyah abayileri içinde haylin kadınlarını görmeniz mümkün değil, dünyanın en güzel, en yakışıklı soylarından birini oluşturuyorlar. Kendileri için İslam öncesi bir Arap şairinin, Yukarı illerde çelikten ve gururdan yontulmuş adamlar, iffetli kadınlar yaşıyor dediği Şamvar kabilesinin bu kolu, Arap kavminin şimdiye kadar edine geldiği tüm görünüş ve davranış güzelliğini kendi üzerinde toplamış görünüyor. İki gün kalmayı düşündüğümüz emirin malikanesinin önüne vardığımız zaman, konak sahibimizi kale kapısının dışındaki açık alanda kaza postuna oturmuş halka adalet eyler buluyoruz. Emir İbni Mus'at, İbni Suud hanedanının Ciluvi koluna mensup, ayrıca kralın kayınbiraderi. Kralın en güçlü valilerinden biri, sadece Cebel Şammar eyaletinin değil, Suriye ve Irak sınırına varan, hemen hemen Fransa genişliğindeki Kuzey Necid'i de hükmü altında tuttuğu için, kendisine Kuzey Emiri deniyor. Emir, ki kendisi arkadaşımdır, Ve bozkırların bedevi şeyhlerinden birkaçı, malikanenin dış duvarları boyunca kurulmuş uzun, dar bir sedirin üzerinde oturuyorlar. Onların ayaklarının ucunda, uzun bir sıra halinde İbni Musad'ın racacili, muhafızları bağdaş kurmuş oturuyorlar. Koruma işinden çok prestij sağlamak için, bütün gün emirin çevresinden ayrılmayan bu siyahlı adamların kucaklarında tüfekler ve gümüş kabzalı palalar var. Onların da yanında, eldivenli ellerinde tünemiş av kuşlarıyla şahinciler, doğancılar, sıradan uşaklar, bedeviler, at bakıcısı oğlanlara varıncaya kadar, irili ufaklı bir yığın figürün katıldığı bir hizmetliler grubu, farklı görevlerde, farklı durumlarda olmalarına rağmen hepsinin tavırlarında bir eşitlik havası okunuyor. İnsanların Allah'tan başka kimseye efendim diye hitap etmediği bir ülkede başka nasıl olabilir ki zaten? Bütün bu hizmetler ve görevliler kalabalığının karşısında, şikayet ve ihtilaflarını hükme bağlaması için emire getiren ve orada yarım daire halinde çömelmiş oturan bedeviler ve şehirliler kalabalığı. Develerimizi bu çemberin dışında yıkıp, onları bize doğru koşup gelen iki üç görevlinin ilgisine bırakarak emire doğru ilerliyoruz. Emir kalkıyor… Ve onunla beraber divanda yanında oturanlar, önünde yerde oturanlar hep kalkıyorlar. Emir kollarını uzatıyor bize. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Arap geleneğine uyarak emiri burnunun ucundan ve alnından öpüyorum. Ve o da benim her iki yanağımı öperek beni çekip divanda yanına oturtuyor. Zeytse kendine racacil arasında bir yer buluyor. İbni Musaat beni öteki konuklara takdim ediyor. Konuklardan bir kısmını ilk kez görüyorum. Ama bazı yüzlere aşinayım. Bunların arasında Sincer'a Şammar kabilesinin saygın şeyhi, kendisine hep amca diye hitap ettiğim o sevimli yaşlı savaşçı, Gadban İbni Rimal de var. Pejmur'da görünüşüne bakıp da kimse onun, kuzeyin en güçlü reislerinden biri olduğunu kestiremez. Genç karısı altın, inci, mücevherat öylesine çok takıp takıştırmış ki, söylediklerine göre 16 sütunlu kocaman çadırından çıkmak istediği zaman kendini taşıması için iki halayığın hemen yardıma koşması gerekirmiş. Gadban İbni Rimal göz kırparak beni kucaklarken kulağıma fısıldıyor. Yeni bir karı yok mu daha? Bu soruya sadece gülümseyerek, omuz silkerek cevap verebiliyorum. Emir İbni Musaat bu nükteye kulak misafiri olmuş olacak ki, yüksek sesle gülüyor. Yorgun bir yolcuya gereken kahvedir, karıları değil. Ve kahve diye çağırıyor. Kahve diye tekrarlıyor. Emir'in yanındaki hizmetçi, sonra sıranın öte ucundaki hizmetçi bu çağrıyı devralıyor. Kahve. Ve bu törensel çağrı, malikanenin kapısına oradan da içeri, ''Kahve, kahve, kahve!'' diye ta kahveci başına ulaşıncaya kadar dalga dalga yankılanıyor. Dakika geçmiyor ki bir elinde geleneksel pirinç kahve cezvesi, ötekinde üst üste sayısız fincan bir hizmetçi koşup geliyor ve önce emire, sonra bana ve daha sonra da sırayla öteki konuklara kahve ikram ediyor. Fincan bir iki kez dolup boşalıyor. Ne zaman ki bir konuk yeter diyor, o zaman bir kez daha doluyor, Ve sonra bir başka konuya geçiliyor. Emir'in benim Irak sınırına yaptığım seyahatin sonuçlarını merak ettiği ortada. Ama bu merakını şimdilik yalnızca yolculuk sırasında başıma gelenler hakkındaki kısa sorularla açıklıyor. Konuyla doğrudan ilgili ayrıntılı soruşturmasını yalnız olacağımız zamana bırakıyor. Sonra benim gelişimle kesintiye uğrayan Kazai celseye dönüyor. Böyle bir sivil mahkeme, batı için anlaşılır olmanın çok ötesindedir. Emir, bir yönetici ve yargıç olarak, şüphesiz tam bir saygınlığa sahip, ama bedevilerin tavırlarında ona karşı gösterilen kölece bir uysallığın hiçbir izne rastlanmıyor. Davacı da, davalı da, onurlu bir biçimde, kendi insani değerlerinin, yargının kısıtlama altına sokamayacağı haklarının farkındalar. Davranışlarında çekingenlik yok, zaman zaman seslerini yükseltiyor ve iddiacı bir tavırla konuşuyorlar. Ona, kral için bile geçerli olan bedevi geleneğine uyarak, lakabı ya da unvanıyla değil, ilk ismiyle hitap ediyorlar. İbn-i Musad'ın tavırlarındaysa, gururun, büyüklenmenin izi yok. Bu orta boylu, hafifçe tıknaz adamın, kısa siyah sakallı, biçimli yüzünden, Arabistan'da çok rastlanan bir mizacın çizgileri okunuyor. Saygınlıkla, nüfuz ve iktidarla el ele giden yapmacıksız bir kendine hakimiyet ve vakar. Ciddi ve veciz konuşuyor. Basit meseleleri amirane sözlerle çabucak karara bağlıyor. Çözümü uzman hukukçuların görüşünü gerektiren daha karmaşık davaları eyalet kadısına bırakıyor. Böylesine büyük bir bedevi eyaletinde en üst otoriteyi temsil etmek kolay değil. Herhangi bir bedevi davasının heyecan verici karmaşıklığını doğru bir çözüme ulaştırabilmek için, çoğu zaman çeşitli kabileler, aileler arası ilişkiler, lider şahsiyetler, kabilelere ait otlak ve araziler, bölgenin ve kabilelerin tarihi ve özel durumlar, farklı mizaçlar hakkında doğru ve ayrıntılı bilgilere sahip olmak gerekir. Zeka inceliği yanında sezgisel ve duygusal incelik de önemlidir. Herhangi bir hataya düşmemek için bu iki melekenin kılpayı şaşmadan birlikte iş görmesi gerekir. Çünkü bedeviler kendileri lehine verilmiş bir kararı unutmadıkları gibi aleyhlerine verilmiş haksız bir yargıyı da asla unutmazlar. Öte yandan hakça verilmiş bir yargıyı bundan zarar gören tarafça da her zaman Anlayışla karşılanır. İbni Musa'at bütün bu incelikleri, İbni Suud'un öteki bütün emirlerinden daha iyi değerlendiriyor olmalı. Öylesine zihni açık ve sakin, öylesine iç çatışmalardan uzak ki, mantığının takılıp kaldığı noktada sezgisel yetileri, doğru bir karar için hemen her zaman imdada yetişiyor. Hayatın içinde yüzüyor sanki. Sulara bırakıyor kendini ve dalgalar onu taşıyıp, Güvenli bir sahile bırakıyorlar.